Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Yunanistan'ın kurulu güneş enerjisi gücünün 39 megawatt daha yükseldiği açıklandı. Helenik Elektrik Şebekesi İşletmesi tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayındaki kurulumlarla birlikte Yunanistan'ın kurulu güneş enerjisi gücü 1057 megawatt seviyesine yükseldi. Ülkede 10 kW çatı tipi sistemlerin kurulu güneş enerjisi gücündeki payı ise hızla artıyor. Kasım ayındaki kurulumların... 21 MW'lık bölümü 10 kW altı sistemlerden gelirken bu güçteki sistemlerin toplam kurulu gücü ise 284 MW'a kadar yükseldi. Güneş enerjisi denilince dünyanın bir numarası olan Almanya'da ise yalnızca 2012'de kurulu fotovoltaik güç 7000 MW düzeyinde gerçekleşti. Yani bulutlu Almanya, güneşli Yunanistan'ın 7 katı. Alman Güneş Enerjisi Birliği'nin verilerine göre Almanya 2012 yılında güneş enerjisi kullanımında 1,3 milyon güneş enerjisi tesisatı sayesinde 8 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşıladı. Herhalde güneş enerjisi potansiyelini kullanamama konusunda akla gelebilecek ülkelerin başında ise Türkiye bulunuyor. Türkiye'nin enerjideki toplam kurulu kapasitesi 53 bin megawatt ancak güneş enerjisine yönelik herhangi bir yatırım şimdilik Ufukta görünmüyor. Buna gerekçe olarak Güneş Enerjisi ile ilgili ihale takviminin belirlenememesi, yerli katkı payı da dahil olmak üzere alım fiyatlarının yeterli bulunmaması, yeterli katkı payına ilişkin bakanlık tarafından herhangi bir sertifika verilmemesi ve uygulamaya ilişkin bilirsizlikler olarak gösteriliyor. Lisanssız üretim için yönetmelik çıktı ancak görünürde herhangi bir teşvik hatta gerçek anlamda bir bilgilendirme veya tanıtım programı dahi yok yürüyen Güneş Türk. İçin Türkiye'nin çatıları boş gibi görünüyor. Hasankeyf antik şehri ortadan kaldıracak olan Ilisu barajı için Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı geldi. Danıştay 14. Dairesi Ilisu baraj projesinin çevre etki değerlendirmesinden muaf tutularak inşa edilmesine karşı dava açan Tumap mimarlar odası ve peyzaj mimarları odasına haklı buldu. Yargının Ulusu Baraj Projesi'ne çet zorunluluğu getirilmesi ve yürütmenin durdurulması kararı davacı odalara 7 Ocak 2013 tarihinde tebliğ edildi. Durumu değerlendiren Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, Ulusu Baraj Projesi'nin ulusal ve uluslararası kanunlar ve sözleşmelere tamamen aykırı olduğunu vurgulayarak UNESCO Dünya Kültür Mirası kriterlerinin onda dokuzunu sağlayan dünyadaki tek yer Hasankeyf ve Dicle Vadisi. Burasının korunmasının önündeki en büyük engel ise Ilsu Baraj Projesi. Bunun bir an önce iptal edilmesini bekliyoruz dedi. Avustralyalı kömür karşıtı aktivist Jonathan Moylan çok ilginç bir sivil itaatsizlik eylemine imza attı. Bogabari kentinden 25 km uzakta kurduğu kampta yaşayan 24 yaşındaki Moylan hemen yanı başındaki Lord ormanını ve tarım arazilerini yok edecek olan Whitehaven madenine verilen 1.2 milyar dolarlık krediden vazgeçildiğini belirten bir basın açıklaması kalemi aldı. Moylan bunu ANZ Bank'ın logolarını kullanarak ve bankanın ağzına yaptı. Bu açıklamayı yayınlayan basın organlarının haberleri sonrasında yatırımlarının kayba uğrayacağını düşünen Whitehaven hissedarları telaşla ellerindeki hisseleri sattı. Sahte medya açıklamasının ardından bir açıklama yapma gereksinimi duyan ANZ Bank, Whitehaven kömür madeni hakkında herhangi bir basın duyurusu yapmadıklarını, yapılanın bir kandırmacı olduğunu, ANZ Bank olarak Whitehaven Kömürlerini sonuna kadar desteklediklerini açıkladı. Bu yeterli olmadı ve maden şirketi hisseleri bir günde %9 oranında düşerek şirkete 314 milyon dolarlık değer kaybettirdi. Sahte basın açıklamasını kaleme alan Kömür için Hareket Cephesi'nin üyesi Moylan hakkında ise soruşturma açıldı. Avustralya Yeşiller Partisi sözcüsü Senatör... Christine Milne, Moylan'ın yaptığı hareketin bir yanlış göstermek için kuralları çiğnemeyi temel alan sivil itaatsizlik hareketinin uzun ve gurur verici tarihinin bir parçası olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Milne'nin çalışma arkadaşı Avustralya Yeşiller Partisi temsilcisi Senatör Lee Riannon ise Jonathan Moylan'ın ve kömür için mücadele cephesini ANZ Bank'ın kömür madenlerine olan yatırımlarını ortaya çıkardıkları için tebrik etti. Avustralya halen dünyanın en büyük kömür ihracatçısı konumunda, kömür ise iklimin en büyük düşmanı katili. Greenpeace Akdeniz, Anadolu grubunda Sinop, Gerze'de kurmayı planlanan kömürlü termik santral planlarını protesto etmek için yeni bir kampanya başlattı. Kim Korkar.org sitesi üzerinden devam eden kampanyada Gerze halkının korkusuz mücadelesinin santral planları iptal edilene kadar devam edeceği vurgulanıyor. Gerza halkıyla yapılan röportajların da yer aldığı internet sitesi üzerinden kampanyaya destek vermek için imza atanlar santral kurulması planlanan sahanın 5 metrekarelik bir kısmını temsili olarak sahipleniyorlar. Santral sahasının geniş bir alanının orman arazisi olması sebebiyle Anadolu grubu olumlu ÇED etki değerlendirmesi yani ÇED raporu alamamıştı ancak süreç devam ediyor. Bu kampanya ile Greenpeace aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın santrale ait ÇED raporuna onay vermemesini de talep ediyor. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Pınar Aksu, "Gerzehir için Amerika'nın en önemli çevre kuruluşlarından Sierra Club tarafından 2012 yılının en başarılı direnişlerinden biri seçildiğini belirterek yaptığımız kampanya ile gerzehirlerin yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Yüz binlerce kişinin vereceği desteği Anadolu grubu görmezden gelemez diyor. Kömürsüz, yeşil ve barış bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi. Açık Radyo program destekçisi olun